Günaydın. Günün ilk haberinin konusu yine bir HES projesi. Muhatabı Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu olan kampanyanın talebi Manavgat'taki Ahmetler Kanyonu'nda yapılan HES projesinin iptal edilmesi. Kampanyayı başlatan Ahmetliler Köyü Ağ Platformu, Antalya-Manavgat ilçesi sınırlarında yer alan Ahmetler Kanyonu'nun doğal ve eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu söyleyerek başlıyor kampanyayı anlatmaya. Platform diyor ki, Kilometrelerce uzunluğundaki karpuz çayı boyunca suyun milyonlarca yılda oyduğu kanyonda doğanın görkemi ve heybeti insanları mest etmektedir. Bu bölgenin su kaynağı olan bu çaydan 13 köyde yaşayan toplam 6 bin insan yararlanmaktadır. Bölgede genel olarak tarım ve hayvancılık yapılmakta ve orman ürünleri defne, kekik, ada çayı toplayarak geçimini sağlamaktadır. Bu görkemli güzelliklere sahip Ahmetler'de, 49 yıllığına kiralanmış 9.96 MW'lık bir HES projesi bulunmaktadır ve de inşaata başlanmak istenmektedir. Ancak Ahmetler Kanyonu görülmeden ve halka sorulmadan çet gerekli değildir kararı verilmiştir. Bu karar alan görülmeden alınmıştır ve doğal olarak yok hükmünde bir karardır. Konuyla ilgili açtığımız dava geç açtınız diye reddedilmiştir. Gerekçede ise duyuru yapıldı denmektedir. Ancak duyuru köy halkının görmesi mümkün olmayan bir yerde yapılmıştır. Konuyla ilgili yeniden dava açılmak üzeredir ve yeniden keşif yapılacaktır. Akdeniz kuşağında bulunan ve henüz bilimsel olarak araştırılmamış olan bu bölgede, tıpkı aynı kuşakta yer alan Köprülü Kanyon Milli Parkı gibi olağanüstü flora ve fauna çeşitliği vardır. Milli Park, sit alanının teliğinin tümüne haiz olan bir bölgedir. Ayrıca Santral'in başlangıç noktası olan bölge, Uluslararası Bern Sözleşmesi ile koruma altında olan dağ keçilerinin su içtiği bölgedir. Uluslararası sözleşmelerle korumak zorunda olduğumuz bölgemizde yavan yaşamı tehdit edecek bu projenin yapılması mümkün değildir. Ahmetler'de HES için bölgedeki dağa 3,5 kilometrelik tünel yapılacaktır. Tünelde ise kilometrede 3 ton toplamda 9 ton dinamit kullanılacak ve doğa alt üst edilecektir. Bunun yanında bölgedeki içme sularımız ve su kaynakları atılan dinamitlerden etkilenecek ve yer değiştirebileceklerdir. 600 yıldır bölgede yaşayan Ahmetler köylülerinin HES nedeniyle huzuru da bozulmuştur. Demokratik direnme hakkını kullanan sadece bedenlerini HES'e karşı siper eden Ahmetler köylülerine 3 kez kurşun sıkılmıştır. Köylülere kurşun sıkan özel güvenlik biriminden ise sadece ikisinin silah taşıma izni vardır ve de silah kullanma izinleri yoktur. Taciz ateşiyle bile ateş edemezler. Dolayısıyla HES projesinin yapılmak istenmesiyle birlikte huzuru bozulan köylülerin can güvenliği de yoktur, diyor. Ve doğanın haklarını korumak için HES projesinin iptal edilmesini istiyorum. Sıradaki haberimizin konusu hayvanlar. İlk haberimiz Çanakkale'den kampanyayı başlatan Sibel Pöge, talebini Çanakkale Çan ilçesindeki hayvan katliamına dur diyelim sözleriyle dile getirmiş. Sibel kampanya metnini muhatabı olan Çanakkale Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu'ya hitaben yazmış. Diyor ki, yaklaşık bir aydır o bölgede yaşayan hayvansever arkadaşlardan belediyeniz siz ve ilgili herkese ihbar gelmekte. Belediyeniz bünyesinde görevli zabıta ve memurların Özellikle gece sokak hayvanlarına yönelik zehirleme faaliyeti yaptıkları bilgisi tarafımıza iletildi. Emin olmak için yayınlamadan bir süre araştırma ve gözlem yaptık. Yerel basında insana ve çevreye duyarlı bir belediyecilik reklamı yaptığınızı görüyoruz. İnsan ve çevreye ait görmediğiniz o masum ve mazlumlara, canlara yaptığınızı kabullenmiyoruz. Örtülü katliamlarınıza derhal son vermediğiniz takdirde inanamayacağınız sayıda hayvanseverin hakkınızda gerekli şikayeti yapacağı konusunda sizi uyarıyoruz sözleriyle belediye başkanını sesleniyor. Ayrıca Çam Belediyesi'ni arayarak protesto etmek gerektiğini belirtmiş kampanyasında. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'e yönelik başlatılmış bir kampanyayla devam ediyoruz. Fikir sahibi damaklar tarafından başlatılan kampanyanın talebi İstanbul Boğazı'nda gırgır avcılığının yasaklanması. Fikir sahibi Damaklar Slow Food Hareketi diyor ki İstanbul boğazı bir biyolojik koridordur. Lüfer bu biyolojik koridoru kullanarak Karadeniz'e ulaşır ve orada ürer. İstanbul'u gırgır reisleri her sonbahar Karadeniz'den geri göçe gelen lüferleri avlamak için bir huni ağzı gibi daralan boğaz girişinde en geniş ağlarını atar. Sonarların radarların yardımıyla balığa kaçacak yer bırakmamacasına ağlanırlar. Lüfer yok olmanın kıyısında balıklarımızdandır. Geçtiğimiz dönemde bu sucul hayatın devamı için getirilen kimi yasaklar hepimiz için umut verici birer adım oldu. Bununla birlikte Türkiye'nin balığının %90'ını tutan gırgır reislerimizin bu yasaklara uymadıkları bugün tezgahlarımızda endişesizce satılan boyaltı lüfer balıklarından bellidir. İstanbul yeni kapısı ürünleri halinde denetimin yetersiz olduğu, sahil güvenlik kurumu tarafından denizlerin kontrolünün tam yapılmadığı ve gene aynı tezgahlardan belli olmaktadır. Kimsenin korkusu olmadığı gibi denetim yükümlülüğü bir kurumdan diğerine sürekli atılmakta her kurumun ilgilisi tarafından yasadan imkanlarla her türlü mazeret ilan edilmektedir. Ancak yine boyaltı yani yavru boy lüferler tezgahlarda yer bulabilmektedir. İstanbullular olarak 4 yıldır tüm iyi niyetimizle herkesi yasaya uymaya, yasayı uygulatmaya davet ediyoruz. Sonuçta gene gırgır gır reisleri arzu ettikleri gibi avlanabilmekte yasak avları için ceza almadıkları gibi tebliğde arzu ettikleri değişiklikleri dahi yaptırabilmektedir. Bu değerli deniz, bu fevkalade kırılgan sucul hayat, inatla ısrarla avlanacağım diyen, yasak tanımayan, yasağı delmek için her yolu deneyen kullanımına bırakılamaz. Denizlerimiz müşterekimizdir. Sucul hayat bize çocuklarımızın emanetidir. İstanbul boğazı gırgıra yasaklanmalıdır. Günün hayvanlarla ilgili son haberi ise İstanbul'dan. Kampanya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılmış. Başlatan Gülgün Bilgili diyor ki, Kurtköy civarında belediyelerce ormana atılmış köpeklerden hasta olanlar belediyece acil tedavi edilsin, düzenli olarak tedavileri yapılsın, kısırlaştırılsın, köpeklerin barınabileceği kulübeler yapılsın, düzenli olarak yemek dağıtılsın. Gülgün diyor ki, kış yaklaşıyor ve Kurtköy, bağlıca Göçbeyli ve F1 çevresindeki Sayıları tam bilinmemekle birlikte ormana terk edilmiş en az 2000 köpek yaşıyor. Çoğu hasta, uyuz ve yaralı olan bu hayvanların karıştırabilecekleri bir çöplük bile yok. Sadece birkaç gönüllünün haftada bir getirdikleri yemeklerle besleniyorlar. Onun dışında haftanın 6 günü açlar. Çoğu kısırlaştırılmamış olduğu için yavru sayısı da çok fazla. Bölgede besleme yapan birkaç gönüllü bu kadar hayvana yetişemiyor. Kış gelmeden acil desteğe ihtiyaçları var. En kısa sürede hasta olanlar davi edilmeli... Kısırlaştırılmalı, barınabilecekleri kulübeler yapılmalı. Düzenli olarak belediye ekiplerince gönüllüler gözetiminde yemek dağıtılmalıdır. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur demeyin. Onların terk edilmişliğine, gözlerindeki acıya, yüzüne, kedere bir nebze de olsa çare olmak istiyorsanız bu kampanyayı imzalayın. İstediğiniz değişim rüzgarları sizin olsun. Esen kalın.